İnna al-hamdulillah, n-ahmduhu ve n-sta'eenhu ve n-sta'ffiru ve وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم نر ربي Yüce Rabbimiz Allah subhanehu ve teala'ya hamdolsun. Ona hamd eder, ondan yardım ve başlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da artık onu ondan gayrısı doğru yola iletemez. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadete layık... Gerçek hak mabut yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Bunlardan sonra sözlerinden doğrusu Allah'ın kelamı yollarının hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen, sonradan ihtisas edilen, sonradan uydurulan işlerdir. Dinde sonradan icat edilen her bir iş bidat her bir sapıklık, her sapıklıkta cehennemdedir. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'dan bu meclisimizi mübarek kılmasını dileriz. Rabbimiz inşallah burada aramızda bulunan hiç kimseyi bu meclisin bereketinden mahrum bırakmasın. Bu mübarek mecliste toplanmamızın sebebi hala bu zamana kadar yaptığımız derslere rağmen hala yaratılış sebebimiz olan bu dünyaya gönderiliş sebebimiz olan, nefes alıp vermemizin sebebi olan, gözlerimizi açıp kırpmamızın sebebi olan tevhidi öğrenmek için toplandık. Bu meclis tevhidi öğrenme yolunda akt ettiğimiz meclislerden bir tanesi. Allah subhanehu ve teala bizi bunun için yarattı. Kainatı, alemleri bunun için yarattı. Allah subhanehu ve teala peygamberlerini bunun için gönderdi. Kitaplarını bunun için indirdi. İnsanlar, müminler ve müşrikler diye bu sebepten dolayı ikiye ayrıldılar. İnsanların bir kısmı bundan dolayı cehenneme gidip orada ebedi olarak kalacaklar. Bir kısmı da Allah subhanehu ve teala'nın cennetlerinde ebedi olarak nimetlenecekler. İnsanlar bundan dolayı birbirlerine düşman oldular. Bundan dolayı birbirlerine kardeş oldular. Yani bizim varlığımızın, vücudiyetimizin İki ayağımız üzerinde durmamızın, nefes alıp vermemizin yegane sebebi Rabbimiz Allah Subhanahu ve teâlâ'yı tevhid etmektir. Onu ibadetinde birlemektir. La ilahe illallahı tahkik etmek, gerçekleştirmektir. İşte bu akt edeceğimiz meclis inşallah la ilahe illallahı tevhidi tahkik etmek için, gerçekleştirmek için onu öğrenme yolunda attığımız adımlar İnşallah bunlar onu öğrenme yolunda attığımız adımlardır. Rabbimiz Subhanahu ve teala bu meclisimizin başında bana ve sizlere ihlas nasip eylesin. Amin. Bana ve sizlere sözlerimizde ve amellerimizde sıdık nasip eylesin. Amin. Rabbimiz hiçbirimizi inşallah bu bereketten mahrum bırakmasın. Amin. Tevhidi öğrenmeye devam ediyoruz dedik. Tevhidi öğrenmek için, la ilahe illallah tevhidini tahkik edebilmek için, bu uğurdaki dönüm noktalarından bir tanesi, köşe başlarından bir tanesi, en ehemmiyetli olan şeylerden bir tanesi, onun zıttının ne olduğunun bilinmesidir. Bir şeyin ne olduğunu, hakikatini iyi kavrayabilmek için onun zıttının bilinmesi, onun mahiyetinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Yani La İlahe illallahı öğrenmek için de, iyi anlamak için, idrak etmek için de onun zıttı olan, Şeyin ne olduğunun iyi bilinmesi, iyi idrak edilmesi gerekir. İşte bugünkü başlayacağımız derste inşallah la ilahe illallah'ın zıttının ne olduğunu ve o zıttı olan şeyin hakikaten ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kitabında: "Ve kezalike nufassilu'l ayati ve litestebina sabilul mujrimin." İşte böylece Bizler ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz ki mücrimlerin yolları apaçık bir şekilde ortaya çıksın. Mücrimlerin yolları apaçık bir şekilde ortaya çıksın. Yani mücrimlerin yollarının apaçık bir şekilde ortaya çıkması bilinmesi Allah subhanehu ve teala'nın şeriatında istenen matlu olan bir şeydir. Batıl yolların bilinmesi mücrimlerin yollarının bilinmesi dalaletin tanınıp bilinmesi bilinmesi Allah Subhanahu ve teala şeriatında istenilen matlum olan bir şeydir. Mücrimlerin yollarının ortaya çıkması. Mücrimlerin yollarının bilinmesi neden mühimdir? Ondan sakınabilmek için. Bu yollara düşmemek için. Sapıklık, dalalet, küfür, şirk ve mücrimlerin yolları bilinmelidir ki insan ne yapmasın o yollara? Düşmesin. Hepinizin hatırlayacağı sahihte gelen Hudeyfe ibn el Yaman radıyallahu anh hadisinde Hudeyfe radıyallahu anh diyor ki kanen nas yesalun rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hayr İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayrı sorarlardı. Hep hayır işleri sorarlardı. Diyor ki ve kuntu esaluhu an şer Ben de şer işleri sorardım. Ne acayip değil mi? İnsanlar hayrı sorarlardı ben de şer olan işleri sorardım. Neden böyle yapıyoruz Sahabi radıyallahu? Anh? Diyor ki: "Mahafete en yudrikani." Başıma gelmesinden korktuğum için. Yani şerleri sorardım. Şerrin ne olduğunu öğrenirdim. Şerri tanırdım ki ondan kaçınabileyim. Yani insanın şerden kaçınabilmesi için, dalaletten kaçınabilmesi için, küfürden, şirkten kaçınabilmesi için bunun ne olduğunu ne yapması lazım önce? Bilmesi, tasavvur edebilmesi lazım. Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir eserde Ömer buyuruyor ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh İnneme yenkudu ural islami urveten urveten İslam'ın bağı ilmek ilmek çözülür. İslam'ın bağısım sıkı bağı ilmek ilmek çözülür açılır. Ne zaman? Diyor ki ida neşe'e fil islami men lem ya'ri fil cahiliye İslam'da cahiliyeyi bilmeyen nesiller ortaya çıkmaya başladığı zaman Cahiliyeyi bilmeyen, cahiliyenin üzerinde olduğu dini bilmeyen, onların yollarını bilmeyen, sapıklıklarını dalaletlerini bilmeyen insanlar ortaya çıktığı zaman İslam'ın bağı ilmek ilmek çözülür. Çünkü insan ancak bildiği şeyden uzak durabilir. Bilmediği şeyden uzak duramaz. Buraya kadar şunu anlatmaya çalıştık. İnsanın kaçınabilmesi için uzak, durabil uzak durabilmesi için batılı Dalaleti, mücrimlerin yolunu, küfrün ve şirkin ne olduğunu öğrenmesi lazım. Kaçınabilmesi için. Bundan uzak durabilmesi için. Başka ne için lazım? Bunların aksi olan hidayeti, hakikati, tevhidi anlayabilmek için yine bunların zıtlarının bilinmesi, anlaşılması lazım. Şayet eğer zıtları bilinirse tevhid daha iyi kavranabilir. Şayet eğer aksi olan şey bilinirse hidayet daha iyi kavranılabilir bütün bunlardan sonra dedik ki mücrimlerin yolunun öğrenilmesi Allah subhanehu ve teala'nın istediği murad ettiği bir şeydir ve insanın o yollara düşmekten uzak durabilmesi için öğrenmesi zaruri olan bir şeydir peki mücrimlerin yolları arasında dalalet arasında insanın düşebileceği hatalar arasında insanın işleyebileceği en büyük hatalar arasındaki en büyük hata hangisidir Şüphesiz şirktir. Umumen bunu biliyoruz. İnşallah bu okuyacağımız risalelerin okuyacağımız eserlerin içerisinde bu mesele ayrıntılı olarak takdir edilecek. Neden şirktir? Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor diyor ki: "İnna Allaha la yagfiru en ma Allah Subhanahu ve Teala kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Onun dışındaki günahları dilediği kimseden başlayabilir. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını affetmez. Allah'a şirk koşmak affedilmeyecek yegane cürümdür. Affedilmeyecek tek günah şirk koşmaktır. Allah Subhanahu ve Teala insanın içki içmesini, zina etmesini, adam öldürmesini, faiz yemesini, şu anda burada saydığımız veya saymadığımız yapacağı bütün büyük günahları affedebilir. Allah Azze ve Celle bu büyük günahları sahibinden tövbe etmeden öldüğü takdirde de affedebilir. İnsan tövbe etmeden Allah Azze ve Celle'ye zina etmiş olarak, içki içmiş olarak, adam öldürmüş olarak, faiz yemiş olarak, namuslu kadınlara iftira etmiş olarak, yani bildiğimiz bilmediğimiz şirkten, çirkin dışındaki bütün büyük günahları işlemiş olarak Allah'a kavuşsa, bunlardan tövbe etmeden ölmüş olsa, Allah Subhanehu ve Teala bu kimseyi affedebilir. Diyelim affetmedi. Affetmediği takdirde dahi, bu saydığımız günahların hiçbirisi, biz ehl-i sünnet ve cemaat itikadına göre kişiyi, sahibini cehennemde ebedi olarak bırakacak günahlar değildir. Allah Subhanahu ve teala bu günahlardan dolayı onu affedebilir. Tövbe etmeden öldüğü. Tövbe etse zaten affeder. Tövbe etmeden öldüğü takdirde affedebilir. Diyelim affetmedi. Affetmediği halde bile bu günahlar kişiyi cehennemde ebedi bırakacak günahlar değildirler. Eğer kişi şirk koşmamış olarak Allah'a kavuşursa eğer tevhid ile Allah'a Allah'a ulaşırsa bu günahlar sebebiyle veya bunlar dışındaki aklımıza gelebilecek en iğrenç, en çirkin, insanoğlunun tüylerini diken diken edecek en kötü galiz günahları bile işlemiş olsa bu kimse bunlar sebebiyle cehennemde ebedi kalmayacaktır. Peki şirk böyle mi? Hayır şirk böyle değil. İnsan, yeryüzü insanları içerisindeki insan, insanların en en güzel ahlaklısı fakirlere en çok yardım edeni anne babasına en fazla iyi davranan konusunda konuya komşuya yaşlıya işte dula yetime en iyi olan bir insan bile olsa hatta ibadet ehli bir insan bile olsa gece gündüz Allah'a dua etse Allah için namaz kılsa sadaka verse oruç tutsa bütün bunları yapmakla yapmakla beraber eğer Allah'a şirk koşarak Allah'a kavuşursa eğer müşrik olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna giderse böyle bir kimsenin affedilme ihtimali Yoktur. Ve işlediği bu bu şeyi, irtikap ettiği bu cürüm o kadar büyük bir cürümdür ki bu kimseyi ebedi olarak cehennemde bırakır. Cehennemden çıkmasının ihtimali yoktur. Sakın ha şöyle demeyin. Aranızdan bazıları şöyle diyebilir. Yok yok canım Allah azze ve celle gafurdur rahimdir. Onu da affederim. Hayır affetmez. Ben, ben söylüyorum biz söylüyoruz diye değil. Kim söylüyor diye? Yüce Allah kendisi söylüyor diye. Kendisi böyle buyuruyor. İnne Allah la yaghfiru en yushrak bih. Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Bu adam ne kadar iyi bir insan olursa olsun. Ne kadar ibadete ahli bir insan olursa olsun, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Rabbimiz buyuruyor diyor ki: "İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l-cenne ve ma'awahu'n-nar ve ma liz min Kim Allah'a şirk koşarsa kim Allah'a şirk koşarsa, Allah o kimseye cennete gitmeyi haram eder. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin de müşriklerin de hiçbir yardımcıları yoktur. Yani Allah'a şirk koşarak kavuşan, şirkten tövbe etmeden Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkan kimseye, Allah o kimseye cennete gitmeyi haram etmiştir. Şöyle demeyin, yok yok Allah gafurdur rahim. Hayır böyle demeyin. Allah o kimseye cennete gitmeyi haram etmiştir. Cennete gidemez. Ebediyen cehennemde kalır. Ve hiç kimse de ona orada yardım edemez. Onu oradan çıkartamaz, kurtaramaz. Öyleyse kardeşlerim, bizler için bu dünyadaki en tehlikeli şey Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır. Bizler için bu dünyadaki en tehlikeli şey Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır. Öyleyse dedik ya Mücrimlerin yolunu, dalaleti, sapıklığı öğrenmemiz lazım. Ta ki ondan uzaklaşabilelim. Öyleyse bizler için bu dünyada öğrenmemiz en zaruri olan, öğrenmemiz en lazım olan, öğrenmeye en fazla ihtiyaç duydu duyduğumuz şey, bu şirkin ne olduğu meselesidir. Kaçınmamız için ondan, uzak durabilmemiz için öncelikle ne yapmamız lazım bunun? Ne olduğunu bilmemiz lazım. Ne olduğunu bilmediğimiz şeyden, Uzak duramayız, ondan kaçınamayız. Daha kötüsü, onu işliyor olmakla beraber ne olduğunu bilmediğimiz için kendimizi ondan uzak zannederiz. Onu işlemiyoruz zannederiz. Bizim için bundan daha büyük bir tehlike olabilir mi? Cehennemde ebedi kalmaktan daha büyük bir tehlike olabilir mi? Cennete girememekten ebediyen bundan daha büyük bir tehlike olabilir mi? Olamaz. Öyleyse bizim için en tehlikeli şey, bizi bu sonuçlarla neticelendirecek olan, Ameli yani Allah Azze ve Celle şirk koşmayı işlemek, irtikap etmektir. Öyleyse bizim için en mühim, en önemli şey bu en tehlikeli şeyin bilgisini öğrenmektir ki ondan uzak durabilelim. Şirk nedir? Şirk nedir de biz ondan uzak durabiliriz. Allah Azze ve Celle bu şirki neden bu kadar büyük bir günah saydı? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selleme karşı gelen, onun davetini kabul etmeyen müşrikler Acaba ne yapıyorlardı da? Acaba hangi ameli işliyorlardı? Acaba hangi itikada sahiptiler de onlardan biz müşrikler diye bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle onların müşrik olduklarını söyledi. Ve onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Acaba ne yapıyorlardı da bu büyük cezayı hak ettiler? Bunun bilinmesi şirkin ne olduğunun bilinmesinde zorunlu bir meseledir. Şirk nedir? Şimdi kardeşlerim bu şirk öyle bir şey ki Bizim için en tehlikeli şey. Öğrenmemiz en çok gerekli olan, en zor eriyor olan şey. Ama bununla beraber kendisiyle alakalı cahilliğin en yaygın olduğu şey. Bilinmeyen şeyler arasında en fazla bilinmeyen şey. Halbuki ne olması lazımdı? Tam tersi olması lazımdı. Bakın size bir örnekle izah edeceğim. Bizlerin Subhanallah, Allah Azze ve Celle'nin bizlere takdir ettiği, bizlere nimet olarak verdiği aklımızda, zihnimizde öyle bir subhanallah, öyle bir Allah'ın hikmeti mucizesi var ki bizler hakikatini bildiğimiz her şey dünyada hakikatini bildiğimiz, görerek duyarak, tadına bakarak öğrendiğimiz, hakikatini bildiğimiz her şeyin zihnimizde ana hatlarıyla bir tasavvuru vardır. Zihnimizdeki bu tasavvur ile alakalı bizler belki bazen Lafızları cümleleri güzel kuramadığımızdan dolayı sorulduğu zaman düzgün tanım yapamayabiliriz. Düzgün olarak o şeyin ne olduğunu, mahiyetini tarif edemeyebiliriz. Ancak hakikatini bildiğimiz şey mutlaka zihnimizde bir fotoğraf olarak canlanır. Bunlar soyut, madde, somut. Madde şey madde olan şeylerde olduğu gibi soyut olan şeylerde de böyledir. İyi dikkat edin, çok önemli bir şeyden bahsediyor. Mesela Bizler ağaç dediği, ağaç denildiği zaman işte burada portakal denildiği zaman değil mi? Masa denildiği zaman hepimizin ben bu kelimeleri söyler söylemez kafamızda birer fotoğraf canlanıyor değil mi? Ağaç denildiği zaman ana hatlarıyla ne olduğu belli. Hepimizin kafasında bu fotoğraf canlanıyor. Bunu tasavvur edebiliriz. Elma dediğimiz zaman hemen kafamızda işte o kırmızı olan veya sarı olan o yediğimiz meyve hemen verir. Bunların ne olduğunu elma nedir anlat bakayım. Belki anlatamasak bile sureti kafamızda belirgindir. Bunlar somut olan şeylerde böyle, maddelerde böyle. Soyut olan şeyler için bile böyle. Biz sevgi dediğimiz zaman kafamızda sevginin bir tarifi vardır değil mi? Sevginin bir sureti vardır. Onu idrak edebiliriz. Üzüntü dediğimiz zaman, korku dediğimiz zaman bana bir korkuyu tanımla desek birisine belki tanımlayamayabilir cümlelerle. Ama kafasında korkunun ne olduğu belirgin bir şekilde sabittir. Yani ona korkmak denildiği zaman, korkmak yani mutlu olunduğu zaman hissedilen bir duyguydu yoksa öteki miydi? Böyle bir karıştırma insan ne yapmaz? Yapmaz. Çünkü onu bilir. Neden? Çünkü elmanın da ne olduğunu, korkunun da ne olduğunu hakikatte bildiği için zihninde bir karmaşa yoktur bunlarla. Allah'ın emir ve yasaklarınla alakalı da durum böyle. İnsan bildiği meseleleri duyduğu zaman tanımını yapamasa bile onların hakikatleri zihninde canlanı verir. Bunları hemen tasavvur edilir. Namaz diye duyduğumuz zaman oruç diye duyduğumuz zaman bunların hakikatte ne olduğunu hemen ne yapabiliriz? Hemen aklımıza gelir. Namaz nedir? Namaz dediğimiz zaman işte o tekbir getirdiğimiz, kıyamda durduğumuz, fatiha, rükû yaptığımız, secde yaptığımız bu ibadet aklımıza gelir. Oruç dediğimiz zaman fecirden akşam güneş batıncaya kadar yemeği, içmeyi terk ettiğimiz ibadet aklımıza gelir. Şöyle bir karıştırma olmaz. Bunlar, namaz namaz bu aç kaldığımız ibadet miydi yoksa o böyle bir karıştırma yapmayız hiçbirimiz yaşamayız neden yaşamayız meseleyi bildiğimiz için hakikatini bildiğimiz için kafamızda tasavvur çok nettir günahlarla alakalı da böyle zina dediğimiz zaman hepinizin kafasında bir şey oldu değil mi fotoğraf hemen zihnimiz içeriden bir dosya seçti çıkardı hemen onun sureti ortaya çıktı içki içmek dediğimiz zaman Adam öldürmek, faiz yemek dediğimiz zaman hemen zihnimizde bir fotoğraf verir. Çünkü bu kavramlar iyi bildiğimiz kavramlardır. Onların yani alimlerin yaptığı şekilde kesin hatlarını bilmesek bile umumen genel olarak ne olduğunu biliriz. Bütün bunları şunun için anlattım arkadaşlar Biz bizim için gerekli gereksiz bütün bu kavramları bu kadar iyi bilirken, isimlerini duyduğumuz anda bile onların suretleri, fotoğrafları Hatları, ana hatları beynimizde canlanırken peki şirk dediğimiz zaman beynimizde canlanan fotoğraf nedir acaba? Şirk diyoruz ne canlanıyor? Subhanallah. Maalesef kardeşlerim bizim en fazla bilgisine muhtaç olduğumuz bu mesele şirk nedir dediğimiz evet şirk çok tehlikeli bir şey. Şirk bizim için en tehlikeli şey. Allah şirk koşmayı affetmez. Şirk koşan kimse ebediyen cehennemden çıkamaz. Ee, peki şirk nedir? Bir fotoğraf yok. Eğer şirkin ne olduğunu Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden ehl-i sünnet alimlerinin sözlerinden düzgün bir şekilde eğer öğrenmemiş isek eğer müşriklerin inancı, itikadı nedir? Daha önce bunu düzgün bir şekilde anlamamış isek şirk denildiği zaman aklımıza bir fotoğraf gelmiyor. Aklımıza bir suret gelmiyor. Şirkin ne olduğunu tasavvur edemiyoruz. Şirkin ne olduğunu bilmeyince onun ne olduğunu tasavvur edemeyince ana hatlarıyla onun ne olduğunu farkına varmayınca bizler kardeşlerim sabah akşam Rabbimize şirk koşuyor bile olsak bunun farkına varamayız. Hiçbirimiz şöyle düşünmesin. Yok canım biz Müslüman olduktan sonra la ilahe illallah dedikten sonra biz artık namaz kılıyor, oruçluyor olduktan sonra şirk nere? biz nere? Sakın ha hiçbirimiz bu hataya düşmeyelim. İnşallah bu okuyacağımız Risale'de Allah Azze ve Celle'nin kendisine şirk koştuğunu beyan ettiği kendilerinin müşrik olarak kendilerini isimlendirdi nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kanlarını mallarını ırzlarını helal ettiği cehenneme girecek ve orada ebedi kalacak olan müşriklerin de aslında Allah'a inanın ibadet ehli insanlar olduklarını öğrendikten sonra sakın ha böyle bir şeye kapılmayalım şirki kendimizden uzak görmeyelim şirk bize çok yakın ama ne zaman? Hakikatini bilmediğimiz zaman. Eğer hakikatini bilir, onu doğru bir şekilde tasavvura eden öğrenirsek, inşallah o zaman ondan uzak durabiliriz. Şirk nedir? Bir tasavvur kafamızda yok. Bir tasavvur kafamızda yok. Eğer kafamızda şirk nedir diye söylenildiği zaman, bir boşluk varsa, inşallah bugüne bir, bir, bir aşama, hiçbir şey bilinmiyorsa, bunun hakikatini öğrenmek daha kolay olabilir. Bir de bundan daha kötü bir durum var ki, insan şirk denildiği zaman, bir de şirkin ne olduğunu yanlış biliyorsa Bir de yanlış biliyorsa Bunun bunun cehaleti nedir? Katmerli, Katmerli cahillik. Mürekkep cahilliktir Bunun Bununki daha tehlikeli. Şirkinin ne olduğunu bilmiyor. Bir tanesiyle Böyle gördüm bir keresinde. Yaşlı bir amca. Dindar birisi 5 vakit namaz kılan, tanıyorum. Torunu kucağında Torunu ona diyor ki Dedeciğim diyor şirk koşmak nedir? Şirk koşmak nedir? O da diyor ki şirk koşmak İki tane Allah olduğuna inanmaktır. Allah'la beraber bir tane de Allah olduğunu zannetmek. Allah ile beraber bir tane de Allah olduğuna inanmaktır. Şimdi bu adamın, bu dedenin, bu muhterem amcanın dünyasında şirkin tasavvuru nedir? Allah'tan başka bir tane daha Allah'ın olduğuna itikad etmektir. Bu amca bu tasavvuru üzerinde olduğu sürece sabah akşam Allah'a şirk koşsa bunun farkına hiçbir zaman varmaz. Çünkü o kendi dünyasında hiçbir zaman Allah'ın iki tane olduğuna itikat falan edecek değildir. Allah'ın iki tane olduğuna kimse itikat etmez öyleyse. Ben hiçbir zaman şirk koşmam. Şirk koşmanın Allah ile beraber başka bir yaratıcı olduğunu Allah ile beraber kainatın başka bir Rab, o, Rabbi olduğuna itikat etmek olduğunu zanneden kimse sabah akşam Allah'a şirk koşsa şirk koştuğunun farkına varmaz. Şirk koşar, farkına varmaz. ...Rabbine bu şirkle kavuşur... ...Allah subhanahu ve teala bu şirki ondan affetmez... ...ve ebedi olarak cehenneme girer... Mesela bu kadar, böyle denklem bu kadar kolay yani... ...böyle söylüyoruz... ...Rabbimiz benim ve sizleri bundan muhafaza etsin... Amin. ...bu çok tehlikeli bir şey... ...yani şunu anladınız değil mi... ...kardeşlerim, şu meseleyi tasavvur edin hele bir... ...adam öldürmek diyoruz... ...zina etmek diyoruz... ...içki içmek bunlar çok büyük günahlar... ...peki şirk koşmak... ...onlardan daha büyük bir günah... ...ama nedir şirk koşmak... Yani kötü bir şey ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz zaman bundan uzaklaşmamız mümkün olmaz. Bundan uzaklaşmamız mümkün olmaz. ayrıyetten şirk olmayan şeyleri de şirk olarak isimlendirmeye başlarız. Ne olduğunu bilmediğimiz günahları herhangi bir sınıf altında herhangi bir çeşit altında tasnif edemediğimiz anlamını bilmediğimiz günahları şirkin altında tasnif ederiz. Deriz ki bu olsa olsa şirktir herhalde deriz. Çok kötü bir şey gördük. Çok kötü bir iş. Ama onu ne olduğunu tanımlayamıyoruz. Hangi günah sınıfına girdiğini bilmiyoruz. Şöyle deriz. Olsa olsa bu şirktir. Bu örneği çok veriyoruz. Bir olay yaşamış e, hocamız. Böyle şirki anlattıktan sonra şirkten sakındırdıktan sonra oradan birisi demiş ki hocam demiş bazıları var. Işte bu demiş buraya kadar uzatıyorlar. Bu da şirktir değil mi demiş. Büyükleri buraya kadar uzatıyorlar. Bu da demiş şirktir değil mi? Bunu soran adamın dünyasındaki mesele ne? Mesele şirk çok kötü bir şey. Şirk çok iğrenç bir günah. E bu da çok iğrenç bir şey. Olsa olsa bu da ondandır. Kardeşlerim bu çok büyük bir tehlike. Şirkin ne olduğunun bilinmemesi bizler için en büyük tehlike. Yani şu mukaddimeyi dinledikten sonra şu sözleri duyduktan dinledikten ve inandıktan sonra insanın Şirkin hakikatinin ne olduğunu öğrenmeden gece uykusunu gece uykusunun kaçması lazım. Eğer Allah'ı, ahireti, cenneti, cehennemi umursayan bir kimse ise şunları duyduktan sonra Allah azze ve celle'nin şirk koşanı affetmeyeceğini, şirk koşanın cehennemden ebediyen çıkamayacağını, şirk koşmanın adam öldürmekten, içki içmekten daha büyük bir günah olduğunu bir kimse öğrendikten sonra, bunu bildikten, buna inandıktan sonra o şirkin hakikatinin ne olduğunu öğrenmeden, onu kavramadan, onu idrak etmeden, bu kimsenin uykularının kaçması lazım. Öyle değil mi? Olabilir ki ben bugüne kadar Rabbime şirk koşuyorumdur da, belki bunun farkında değilimdir. Çünkü bak söyledim size elma dedim, fotoğraf çıktı. Namaz dedim, bir fotoğraf canlandı. Zina dedim anladınız değil mi? Zina deyince hiçbir, hiç şöyle bir tereddüt yaşadı mı? Ya bu zina, başkalarının malını ...habersiz yeri almak mıydı yoksa... ...böyle bir tereddüt kimse yaşadı mı? Yaşamadı. Bunlar çünkü hakikatlerini biliyoruz. Peki şirk deyince... ...şirk ismini duyunca... ...kafanızda net bir fotoğraf canlandı mı? Birçoğumuzun maalesef canlanmadı. Çünkü şirkin ne olduğunu... ...bugüne kadar öğrenmedik. Onunla alakalı bir sürü şey duyduk. Ondan olmayan bir sürü şeyi ona kattık. Onunla direkt alakalı olan bir sürü şeyi... ...ondan dışarı çıkarttık. Ama şirkin hakikatinin ne olduğunu... Öğrenemedik. Öyleyse bizler için kardeşlerim, bu dünyadaki en en mühim mesele, Rabbimiz Allah Azze ve Celleyi birleyerek, tevhid ederek ona iman, ona ibadet etmektir. Allah Azze ve Celleyi birlemenin, tevhid etmenin zıttı olan şirkin ne olduğunu öğrenmek ve ondan kaçmaktır. Zira bu tevhidin aksine öğrenmedikçe, bilmedikçe, tevhidi gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Bütün bu mukaddemeden sonra, şirkin ne olduğunun iyi kavranılması için, düzgün zapt edilmesi için, zihinde, beyinde doğru dürüz gerçeği üzerinde tasavvur edilebilmesi için, inşallah ehli sünnet ve cemaat imamlarından, tevhid ve sünnet alimlerinden çok büyük bir alimin şirkin ne olduğunu beyan eden kısa bir risalesini okuyacağız. Şirkin ne olduğunu beyan eden, müşrikin ne olduğunu bize beyan eden. Ve inşallah bu Risale'yi okuduktan sonra çok kısa bir Risale bu. Dört tane madde saymış bu Risale'de. Bu dört tane maddeyi düzgün bir şekilde zapt eden kimse Allah'ın izniyle ana hatlarıyla şirkin ne olduğunu zapt edecektir. Allah'ın izniyle müşriklerin hangi akide üzerinde olduğunu bilecektir. Ve yine Allah'ın izniyle bunları bilmesi, bu hakikatleri öğrenmesi, bizlerin şirkten uzak durabilmemiz için, şirkten kaçınabilmemiz için atacağımız en önemli temel adım olacaktır. Çünkü onun ne olduğunu öğrenmek ondan kaçınmanın birinci şartıdır. Ne olduğunu öğrenmek. Okuyacağımız risalelerin ismi Kavaidul Arba. Kavaidul Arba. 4 kaide demek ismi. 4 kaide. Kaide demek bizim biz Türkçede kullandığımız şekilde kaide biz hangi anlamda kullanıyoruz kaideyi? Kural anlamında Burada kural demek değil kaide. Buradaki kaide temel prensip demek. Esas prensip demek. Yani külli bir umumi bir prensip var. Bu prensibin altında biz birçok ferdi meseleyi tasnif edebiliriz demek. Kaide burada bu demek. Genel prensip. Bu dört tane genel prensibi bildikten öğrendikten sonra Allah'ın izniyle şirkin hakikatinin ne olduğunu anlamış olacağız. Bu Risale'yi okurken bizim burada daha önceki derslerimizden bilen kardeşlerimiz aşinadırlar. Yeni gelenler için söyleyeyim. Ellerimizde bu Risale'nin Arapça birer metni var. Bu metinden ben sizlere okuyacağım. Parça parça sizlere tercüme edeceğim. Ondan sonra izah edilmesi gereken, ilave edilmesi gereken, açıklanması gereken yerleri açıklayacağım. Sizler de ellerinizdeki Risale'nin bu yaprakları üzerine notlar alacaksınız. Ellerinizde Çağatlarınız kalemleriniz hazır olacak. Bu meclisimiz inşallah böyle sohbetle sohbeti dinleyip dinleyip o çok iyi oldu feyizlendik bereketlendik diye ayrılacağımız meclisler olmayacak. Bu meclislerimiz inşallah ilim talep edeceğimiz ilim okuyacağımız böyle bizim bir medresemiz olacak. Yani bizler de inşallah bu şekilde böyle ilim öğrencileri gibi bu, şu, bu kendimizi bu, buna motive edelim bu havaya girelim. Elimizde ka kağıdımız, kalemimiz hazır bulunsun. Ve şeyh, İmam, Şeyhül İslam, Muhammed ibn-i Abdülvehhab rahimahullah'ın Kavaidül Erba isimli risalesini bu şekilde bir öğrenci havasında, ilim talebesi edasıyla inşallah okumaya, anlamaya gayret edelim. Allah subhanahu ve teala bu risalenin başında bana ve sizlere ihlas nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bu risaleyi Hayır ile tamamlamayı bizlere nasip eylesin. Bizlere faydalanacağımız şeyler öğrenmemizi nasip eylesin. Amin. Öğrendiğimiz şeyleri de hakkımızda faydalı ve hayırlı kılsın. Allah. Diyor ki, Şeyhül İslam, İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimehullah, Es'elü Allah'a'l-Kerîm, Kerim olan Allah'tan isterim ki, Rabbel Arşil Azîm, ki o Allah azim olan arşın Rabbidir. Yani azim olan arşın büyük arşın Rabbi kerim olan Allah'tan isterim ki en yetevellake fi'd-dünya ve âhire Seni dünyada ve ahirette dost edinsin. Dünyada ve ahirette senin dostun ve yardımcın olsun. Ve en yecâleke mübâraken Nerede olursan ol senin mübarek kılsın. Nerede olursan ol seni mübarek kılsın. Diyor ki müellif rahimahullah. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki isterim ki seni dünyada ve ahirette dost edinsin. Allah Azze ve Celle bir kimseyi dost edinirse onun dostu, yardımcısı Allah olursa Allah o kimseye yeter. Ve diyor ki seni nerede olursan ol mübarek kılsın. Bereketin çok olsun. Hayrın çok olsun. Hem kendine hem insanlara hay, hayrın faydan çok olsun. İlim ile, salih amel ile, emr-i maruf, nehy münker ile hasılı hayrın her türlüsü senin elinde ve, ve ve senin kendi nefsine karşı çok olsun. Ve en yecealeke ve Allah seni şunlardan eylesin. Mimmen izâ u'tiye şeker Kendisine verildiği zaman şükredenlerden. Ve izâ butulye sabar bir belaya, musibete uğradığı zaman sabredenlerden. Ve günah işlediği zaman sabredenlerden. istifar edenlerden. Allah Azze ve Celle seni kendisine verildiği zaman şükredenlerden eylesin. Başına bir bela geldiği zaman sabredenlerden eylesin. Bir günah işlediği zaman da istihbar edenlerden eylesin. <gülüyor> Müellif rahimahullah burada. Risaleye başlarken sana, bana, bize, hepimize bu kitabı okuyan, okutan, dinleyen, ezberleyen, öğrenen ilim talebelerine burada dua ediyor. Bu Şeyh Rahimahullah'ın ilim talebelerine olan gayretini, himmetini, rahmetini, şefkatini gösterir. Ve öyle büyük, öyle azim bir duale dua ediyor ki Subhanallah. Sonunda diyor ki, bu iş şeyin sonunda. Fe ula bu saydığım üç şey var ya, kendisine verildiği zaman sabredenlerden. Başına bir bela geldiği zaman kendisine verildiği zaman şükredenlerden. Başına bela geldiği zaman sabredenlerden. Ve günah işlediği zaman istiğfar edenlerden olmak. Diyor ki bu üç şey var ya bu üç şey mutluluğun adresidir. Saadetin adresi bu üç şeydedir. Mutluluğun formülü bu üç şeydedir. Bütün insanlık şu anda doğusundan batısına güneyinden kuzeyine bütün dünya Herkes neyin peşinde? Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmanın yollarını arıyor. Ama herkes mutluluğu yanlış yerlerde arıyor. Rasullerin önderliğinde değil, Allah'ın Allah'ın elçilerinin hidayetinde onların nuruyla değil. Kimisi bunu para, parada arıyor, kimisi bunu sağlıkta arıyor, kimisi bunu aşkta arıyor, kimisi başka şeyde Ama herkesin bütün insanlığın aslında yegane peşinden gittikleri iş, Mutluluğu yakalayabilmek. Bunun için kitaplar yazılıyor, konferanslar düzenleniyor, seminerler yapılıyor. Mutluluğun 40 formülü. Mutlu olmak için neler lazım? Nasıl mutlu olabilir? Herkes mutluluğun peşinde. Şeyh diyor ki rahimahullah, işte bu saydığım üç şey bunlar mutluluğun adresidir. Mutluluğun formülü bu üç şeydir. Kul kendisinden nimet verildiği zaman şükrederse, iptila edildiği zaman, Allah ona bir bela musibet verdiği zaman sabrederse, günah işlediği zaman da İstiğfar ederse işte mutluluğun formülü budur. Dünyada ve ahirette mutlu olmanın yegane yolu bu üç şeydedir. Zira insan hayatı boyunca bu üç şeyle mutlaka ve mutlaka sürekli ve her daim karşı karşıya kalacak. Kul sürekli Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetleriyle karşı karşıya. Sürekli Allah Subhanahu ve teala'nın kendisini iptila etmesiyle, imtihan etmesiyle karşı karşıyadır. Ve kul sürekli aczinden dolayı, gafletinden dolayı günah işlemekle, hata etmekle karşı karşıyadır. Yani, yani nimete kavuşmak, iptila ile, bela ile, musibetle imtihan olmak ve sürekli günah işlemek bizim hepimizin sabah akşam her anımızda sürekli karşılaştığımız şey. Peki bu karşılaştığımız şeyleri, bunların saadete mutluluğa döndürmenin yoluna işte yolu bu. Bir nimet geldiği zaman ne yaparız? Rabbimize şükrederiz. Bir musibet geldiği zaman sabrederiz ve günah işlediğimiz zaman istiğfar ederiz. Günah işlediğimiz zaman istiğfar ederiz. Bu durumda bize gelen nimette, Rabbimizden başımıza gelen musibette, istediğimiz hata, günah da bunlar hepsi bizim hakkımızda Hayır olurlar, bereket olurlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahifede geçen işte li emril mu'min. Müslümanın işine hayret edilir. Acaben li emril mu'min. Müslümanın işine hayret edilir. Fe inne emrahu kulluhu lehu khayr. Onun bütün işleri, başına gelen her bir şey kendisi için hayır olur. Ve mu'min. Ve bu Müslümandan başka hiç kimse için geçerli değildir bu durum. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın işine hayret edilir. Onun başına ne gelirse gelsin, kendisi için hayır olur. Ve bu durum sadece mümin için geçerlidir. Arkasından diyor ki, eğer Allah ona bir iyilik, bir hayır takdir ederse, buna şükreder, kendisi için hayır olur. Allah ona bir musibet, bir bela verirse, buna sabreder, kendisi için hayır olur. Ne kadar acayip değil müminin işi. Ne kadar acayip. Öyleyse kişi dünyada bu üç şeyle sürekli karşı karşıya kalacak. Nimetle karşı karşıya kalacak ona şükretmesi lazım. Musibetle karşı karşıya kalacak ona sabretmesi lazım. Günah işleyecek, hata işleyecek bunlara da tövbe etmesi, bunlardan istihbar etmesi lazım. Nimete şükretmenin üç tane hüknü var. Musibete sabretmenin üç tane hüknü var. Günahlardan istihbar etmenin de üç tane hüknü var. Nimetlere şükretmenin üç tane hüknü var. Birincisi... Bu nimetleri, bunların nimet olduğunu, bahtinden içimizden nimetin sahibine itiraf etmek. İçimizde içinde bulunduğumuz nimeti bahtinden itiraf etmek. Nimete şükretmenin üç şartından birisi neymiş? Nimeti itiraf etmek. Farkında olduktan bildikten sonra bunu batına itiraf etmek. Sonra zahiren nimetten bahsetmek. Nimetlerden zahiren ne yapmak? Bahsetmek. Rabbimize diyor fe emme bi nimeti rabbike Rabbinin nimetine gelince ne yap diyor Rabbimiz? Fahaddih. Ne yap onu? Anlat. Rabbinin nimetinden bahset. Çok önemli bir şey. Subhanallah. Birçoğumuz bunlardan gafiliz. Bunların farkında değiliz. Sabah akşam Rabbimizin nimetleri içerisindeyiz. Ve belki bizden önceki nesillerin bizden bin yıllar bin yıllar önce yaşamış kimselerin Aklına, hayaline gelmeyecek büyük nimetler içindeyiz. Değil bunları anlatmak aramızda, değil bunların nimet olduğunu itiraf etmek farkında bile değiliz. Farkında bile değiliz. Ne olacak o zaman nimete şükür etmek için? Bunları itiraf edeceğiz nimet olduğunu. Sonra bu nimetlerden bahsedeceğiz. Onları anlatacağız. Rabbimize şükredeceğiz. Rabbimize hamdolsun. olsun. Rabbimiz ne kadar büyük. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbimiz bize bunları verdi. Bunları söylemekten Çekinmeyeceğiz, düşünmeyeceğiz. Bunlara hafif basit şeyler görmeyeceğiz. Bunlar bizim kulluğumuzun en önemli şeyleri. Rabbimizin hoşuna giden şeyler. Rabbimize nimetine karşı şükretmek. Ve böyle yapmak nedir nimetin? Devamı içinde bir sebeptir. Rabbimiz diyor ki eğer siz şükrederseniz, ben de ne yaparım size? Arttırırım. Rabbimize hamd olsun diyeceğiz. Rabbimize hamd olsun. Rabbimize şükürler olsun. Rabbimiz ne kadar yüce. Rabbimiz bir de ne kadar büyük nimetler veriyor. Bunları böyle aramızda sürekli konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Bunlardan geri durmayacağız. İkincisi, üçüncüsü bu nimeti, o nimeti verenin rızası doğrultusunda kullanacağız, harcayacağız. Nimete şükretmenin üç tane rüknü işte bunlar. Vaatının bu nimeti ikrar etmek, zahiren bu nimetten bahsetmek, üçüncüsü bu nimeti o nimeti verenin hoşnutluğunu arayarak, onun rızasını arayarak, onun sevgisini arayarak harcamak. Bu da nimete şükretmen üçüncü rükün var. Eğer bu üç rükün yerine getirilirse işte o zaman nimete şükredilmiş olur. Yoksa nimete şükretmek çok şükür ya Rabbi demek değil. Çok şükür ya Rabbi demek değil. Nimetin nimet olduğunu farkına varma bilme. Ondan bahsetme. Sonra nimetin sahibinin rızasına, onun hoşnutluğuna değil de onu gazaplandıracak, onu kızdıracak yerlerde kullanan sonradaki çok şükür övgümüz. Bu şükretmek değil. Şükretmek bu üç şeyle olur. Sonra Başımıza gelen musibetlere, belalara sabredeceğiz. Sabretmenin de kaç tane rüknü var dedik? Üç tane rüknü var. Sabrın da üç tane rüknü var. Sabretmek insanın nefsini isyan etmekten alıkoymasıdır, hapsetmesi. Bu birincisi. Ne yapacak nefsini? İsyan etmekten hapsedecek, tutacak nefsini. Sonra ikincisi dilini şikayet etmekten hapsedecek. Yani nefsiyle bu işe isyan etmeyecek, karşı gelmeyecek batını. Sonra zahiren diliyle şikayet etmeyecek. Üçüncüsü de azalarıyla, diğer organlarıyla Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeyecek bu beladan ötürü. Azalarla Allah'a isyan etmek nasıl olur bu beladan ötürü? Nasıl olur? Yakayı paçayı yırtarak olur değil mi? Kendini keserek, Kendini keserek olur. Saçı başı yola Duvara yumruk atarak olur. Tekme atarak olur. Belaya sabretmek, Allah'tan gelen iptilaya sabretmek şu üç şeyle olacak. Birincisi, insan nefsini isyan etmekten alıkoyacak. Dilini, ikincisi dilini şikayet etmekten alıkoyacak. Üçüncüsü, azalarını da isyan etmekten Allah'a Karşı gelmekten alı koyacak. Döşünü bağırana dövmeyecek. Üzerini, yakasını, paçasını yırtmayacak. Sağa sola tekme, yumruk atmayacak. Bunlar hepsi nedir? Allah azze ve celle'den gelen bu bu ibtilaya karşı sabr etmemeyi gösterir. İkincisi neydi? Diliyle şikayet etmeyecek. Söylenecek, söylenecek her yerde anlatacak. Böyle sıkıntıdayız, böyle dardayız, şöyle başıma bela gelip, böyle musibettim, böyle sıkıntılıyım, böyle dardayım. Sonra? olsun Rabbimizden geldi sabrediyoruz. Böyle sabır olmaz. Söylenerek söylenerek şükür etmek olmaz. İnsan dilini bunlardan tutacak. Şükürde de böyle, sabırda da böyle. Eve gittiğiniz zaman hanımınız yemek yapmış veya bir yemekte oturdunuz. Yemeğe, yemeğe oturdunuz. Sonra yerken dediniz ki ya bu, bu, bu tuzsuz olmuş, bu pişmemiş, bu ne kadar kötü kokuyor, bunun yağısı fazla gelmiş. En sonunda dediniz ki eline koluna sağlık. Karşınızdaki insan bu teşekkürü kabul eder mi sizden? Eder mi? Hayır etmez. Alemlerin Rabbi de böyle şükretmeyi kabul etmez. Söyleneceğiz, söyleneceğiz, itiraz edeceğiz, şikayetleneceğiz. Ondan sonra çok şükür Rabbimize diyeceğiz. Hayır. Alemlerin Rabbi de böyle bir teşekkürü kabul etmez. Günaha istifar etmenin de üç tane rükmü var. Günaha istifar etmenin de üç tane rükmü var. Bunlar nedir? Birincisi, insanın yapmış olduğu günaha pişman olmasın. İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duyması. Bu birinci rükün. Pişman olmuş olması lazım. Sonra hali hazırda o günahı işlemekten vazgeçmesi, el çekmesi. O günahı terk etmesi. Hali hazırda. Sonra müstakbelde, gelecekte bir daha o günaha dönmemeye azmetmesi lazım. Bir daha o günaha dönmemeye azmetmesi lazım. Yani ne yapacak? geçen günaha pişman olacak o günahtan elini çekecek ve bir daha oraya dönmemek için azmedecek bir daha oraya dönmeyecek demiyoruz ne diyoruz bir daha o günaha dönmemeye azmedecek insan sonradan tekrar şeytana uyabilir nefsine yenip düşebilir bu günahı işleye, işleyebilir bu işlemesi onun bu tövbesine mani olmaz ama günahı günahtan tövbe ederken ona dönmemeye ne yapacak azmedecek kesin bir kararlılıkla bir daha ona Dönmemeye azim İşte bunları yaptığı takdirde... ...bu rükunleriyle beraber... ...kendisine verilen nimetlere şükrederse... ...başına gelen bel belalara... ...musibetlere sabrederse... ...günah işlediği zaman istihbar ederse... ...işte mutluluğun formülü Dünyada da ahirette mutluluğun... ...adresi, mutluluğun yolu budur. Şeyh Rahimahullah... ...işte bizlere, size, bana... ...bu Risale'yi okuyan, anlamaya çalışan herkese... ...bu şekilde dua ediyor... Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizleri onun duasında olduğu gibi kendisine verildiği zaman şükredenlerden eylesin. Amin. Allah azze ve celle bu şükürün hakikatini, şükürün rükünlerini gerçekten yerine getirenlerden eylesin. Amin. Allah başımıza gelen musibetlere sabretmemize nasip etsin. Amin. Bu sabrı da gerçekten dilimizle şikayet etmeden, nefsimizle isyan etmeden, azalarımızla da ona karşı masiyet işler işlemeden yerine getirmeyi nasip etsin. İstediğimiz günahlara da istiğfar etmeyi nasip eylesin. Amin. İstihbarın emri çok acayip kardeşler. İstihbar etmenin emri, günahlara istihbar etmenin emri çok acayip. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Akhir zaman peygamberi, gelmiş geçmiş bütün günahları affedildiği halde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her gün, Rabbine yetmiş defa, yüz defa, estegfirullah diyordu, istihbar ediyor. Rabbin ve tüb aleyhi, estegfirullah, Bu istihbarın emri, işi çok, işi çok acayip. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor ki, o, o kimseye, o kimseye müjdeler olsun, o kimsenin gözü aydın olsun ki Rabbine kavuştuğu zaman sahifesinde bolca istiğfar bulunur. Bu istiğfarın emri işi çok acayip. Rızkın genişlemesinin sebebi de istiğfar. Allah'ın insana çoluk çocuk nasip etmesinin sebebi de istiğfar. Nuh suresinde Rabbimiz ne diyor? Nuh'un davetini anlatırken. Evet. De ki dedim ki de ki Rabbinize istiğfar edin Rabbiniz sizi çok bağışlayıcıdır affedeceğiz. Yursilu sema aleykum midrara oyum dedi konum biem ve banina ve yecal lekum ve edin. Allah ne yapsın sizin üzerinize? Yağmur bulutları getirsin. Üzerinize gökten yağmur indirsin. Dünyada sizi mallarla, evlatlarla desteklesin. Neyin karşılığında? İstigfarın karşılığında. Bu istigfarın emri çok acayip. Diyor ki şeyh rahimehullah onun devamında. İ'lem erşadakallahu li taatihi. Bilki bilki Ey bu Risale'yi okuyan kimse, ey bu dersi dinleyen kimse, ey bu Risale'deki hakikatleri öğrenmeye çalışan kimse, bil ki Allah da seni kendisine itaat etmeye, kendisine taat etmeye yönlendirsin. Şeyh Nabi hala bize dua ediyor. Allah seni kendisine itaat etmeye irşad etsin. Bil ki, bu bil ki lafı daha önceki Risale'lerde okuyan arkadaşlar hatırlayacaklar. Şeyh Allah'ın çokça kullandığı bir şey ve arkasından böyle dua etmesi eski alimlerin kitaplarında çokça kullanılan bir ibare şunun için yapılıyor bu bil ki diye tembih ediliyor ki yani sen gözünü dört aç kulaklarını kabart bu Bilkiden den sonra sana söylenecek şeyler cidden çok mühim şeyler çok önemli şeyler sana şu anda anlatmak üzereyim gözlerini dört aç kulaklarını buraya ver bil ki Allah seni kendisine itaat etmeye yöneltsin en-Hanifiyye millet İbrahim. İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini olan Haniflik İbrahim'in dini olan Haniflik en ta'budallaha vahdehu tek başına Allah'a ibadet etmendir. Muhlisan lehuddîn dini ona halis kılarak. Bilki Allah seni kendisine ibadet etmeye, kendisine itaat etmeye irşat etsin. İbrahim'in milleti olan haniflik dini sadece ona halis kılarak, ibadetleri ona halis kılarak tek başına Allah'a ibadet etmektir. İbrahim'in milleti olan haniflik. Allah, Allah subhanehu ve teala bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zatında İbrahim'in hanif olan milletine uymamızı ittiba etmemizi emrediyor. Yani bu haniflik Rabbimiz indinde çok önemli bir şey. Bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben İbrahim'in hanife olan milletine uymamızı emrediyor. ثُمَّ اُحَيْنَا en اَنِتَّبِعْ millete İbrahim Hanife. Sonra sana şöyle vahyettik: ettik. İbrahim'in hanife olan dinine uy. Demek ki hanife olan İbrahim'in dini, haniflik bu mühim bir şey Rabbimiz'in indinde. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala İbrahim'i hanif olduğu için övüyor İbrahim aleyhisselam. Ona sena diyor. İnne İbrahim ekâne lillahi hanîfen İbrahim İbrahim Allah'a ibadette, Allah'a itaatte devamlı olan hanif bir imam idi. Hanif bir önder idi. Ve müşriklerden de değildi. Allah Subhanahu taala onu hanif olmakla övüyor. Hristiyanlar, Yahudiler dedikleri zaman vekâlu kûnu hûden ev tehdedu. Hristiyanlar ve Yahudiler diyorlar ki: Hristiyan olun. Veya Yahudi, Yahudi olun ki hidayet bulasınız. Doğru yolu arasınız. Allah diyor ki hayır. Bel millete İbrahim'e hanife. Hayır. Hidayet bulmak için doğru yol bulmak için uyulacak olan şey nedir? İbrahim'in hanif olan milletidir. Hanif olan milletidir. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala bizim emredildiğimiz dinin şundan ibaret olduğunu söylüyor. Diyor ki ve ma umiru اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ حُنَفًا Onlar hanifler olarak, dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekten başka bir şeyle olundukları Emrolundukları yegane şey, hanifler olarak, dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmektir. Bütün bu ayetleri neden okudum? Şundan dolayı. Yani haniflik, hanif olmak, İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini olan bu haniflik, Tevhidin esası tevhidin özüdür. Bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği din de işte bu hanifliktir. Peki bu haniflik nedir? Allah azze ve celle bize ona ölmemizi emrediyor. İbrahim'i hanif olduğundan dolayı övüyor sena ediyor. Hidayete ermenin doğru yolu bulmanın haniflikten geçtiğini söylüyor. Peki bu haniflik nedir? İbrahim'in milleti olan haniflik Hanif kelimesi kardeşlerim Arapçada hanef, meyil anlamına gelen bir yerden bir yere mail etmek bir yerden bir yere dönmek, oraya ikbal etmek anlamına gelen hanef sözcüğünden geliyor yani hanif demek bir yerden bir yere meyleden demek bir yerden bir yere yönelmiş olan demek bir yere arkasına dönmüş bir yere ikbal eden, oraya yönelen demek peki buradaki İbrahim'den bahsedilirken kullanılan haniflik ne demek? yani İbrahim'in hanifliği neydi? İbrahim'in hanifliği de şu idi. Şirkten tevhide meyletmişti. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyden Allah'a meyletmişti. İsyandan Allah'a itaat etmeye meyletmişti. Dalaletten, sapıklıktan hidayete ve Allah'ın dost doğru yoluna meyletmişti. İşte bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ın bu meyletmesine haniflik deniliyor. Rabbimiz Allah subhanahu aleyhi ve bizi bu Hanifliğe uyumakla emretmiş. Anladık mı arkadaşa Hanif ne demek? Ne demekmiş Hanif? Meyleden, şirkten tevhide meyleden. Şirkten tevhide meyleden. İbrahim'in milleti olan, İbrahim'in dini olan Haniflik. İbrahim'in dinini hatırlıyor musunuz kardeşlerim? Bu derslerin başında La İlahe illallah'ın anlamını anlatırken La İlahe illallah'taki nef edilen, ispat edilen şeyin ibadet meselesi olduğunu anlatırken İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin ne olduğunu dair bir örnek getirmiştik, bir ayet getirmiştik. Şimdi bakalım. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala İbrahim'in Hanif olan milletine uymamızı emrediyor. İbrahim'in Hanif olmaktan dolayı övüyor sena diyor. Hidayetin doğrulu doğruluğa ulaşmanın, kavuşmanın Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve başka bir şeyde değil. İbrahim'in Hanif olan dinine uymakta olduğunu söylüyor. Peki İbrahim'in Hanif dini olan e, ha dini olan bu Haniflik neymiş? Rabbimiz buyuruyor diyor ki: Ve iz İbrahim İbrahimu ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. İnnenî berâun um mimme ta'budûn illâ'llezî fataranî. Beni yaratan müstesna. Ben sizin taptıklarınızın hepsinden beri. Kim müstesna? Beni yaratan Allah müstesna. İnneni baraum mimma taabudun fatarani beni doğru yola iletecek olan da o. Rabbimiz diyor ki hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben beni yaratan olan müstesna beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden uzağım. Onlardan bereyim. Onlarla alakam yoktur. Onları tanımıyorum. Rabbim beni hidayete erdirecek olandır. Sonra ne yaptı İbrahim bu sözlerini? Vajaleha kelime tan bakiyeten fi akibih ila İbrahim sonra bunları kendisinden sonra gelecek olanlara belki dönerler diye baki bir kelime olarak bıraktı. İbrahim'in bıraktığı baki kelime nedir? <gülüyor> la ilaha illallah kelimesidir. İbrahim'in bıraktığı baki kelime la ilaha illallah kelimesidir. İbrahim'in milleti İbrahim'in dini olan Hanifliğin hakikati la ilaha illallah kelimesinin içindedir. İbrahim Aleyhisselam bu cümlede Allah Azze ve Celle'nin bize aktardığı şekliyle bu ayette La İlahe illallahı bu lafızla değil de la manasıyla tabir ediyor. Ne diyor? Ben, beni yaratan Rabbim hariç sizin ibadet ettiklerinizden beri. Öyleyse La İlahe illallah nedir? Allah'tan başka kendisine ibadet edilen bütün mabutlardan, bütün ilahlardan beri olmaktır. Onlardan beraatini ilan etmektir. İşte haniflik budur. İbrahim'in milleti olan haniflik işte budur. İbadeti sadece Allah Azze ve Celle'yi halis kılmak ve onun dışında kendisine ibadet edilen her şeyden beri olmak, onları inkar etmek, onları reddetmek. Onlara ve onlara ibadet edenlere düşmanlık beslemek. Onlara ve onlara ibadet edenlere düşmanlık beslemek. Rabbimiz bize İbrahim'in hanif olan yoluna, dinine uymamızı emrediyor. Bakın İbrahim'in tahkik ettiği haniflik, gerçekleştirdiği haniflik Rabbimizin aktardığı şekilde diğer bir ayette nasıl oluyor? Rabbimiz ne diyor? Sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي إِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ عُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Doğru mu hocam? Sizde, sizin için İbrahim ve onun yanındakilerde güzel bir örnek vardır. İd qalû li Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden beriyiz, sizden uzak sizden uzağız. Ve mimmâ ta'budûne min sizden uzak olduğumuz gibi sizin Allah'ın dışında yalvardıklarınızdan da uzağız. Sizden beriyiz, sizden uzağız. Sizin Allah'ın dışında yalvardıklarınızdan da uzağız. Kefernâ bikum. Sizi inkar ediyoruz. Sizi reddediyoruz. Sizi kabul etmiyoruz. Sizi tanımıyoruz. Ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâ'u ebeden. Ve sizinle bizim aramızda ebediyen bir düşmanlık başlamıştır artık. Artık sizinle bizim aramızda ebedi bir nefret, bir kin ve bir düşmanlık peydah olmuştur, baş göstermiştir. Ne oluncaya kadar? Hatta tu'minu billahi vahd. Siz tek başına Allah'a ibadet edinceye kadar. İşte İbrahim'in milleti olan haniflik bu. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilenlerden beri olmak. Onlara ibadet edenlerden beri olmak. Onları inkar etmek. Ve onlar bir tek Allah'a ibadet edinceye kadar. Ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyler inkar edinceye, onları küfredinceye kadar onlar ile aramızda bir düşmanlığın başlaması. Bir kinin ve nefretin başlaması. İşte İbrahim'in milleti olan haniflik budur. Ne kadar değil mi? Kin, nefret. Acayip şeylerden bahsediyoruz değil mi? Kin, nefret. Bu, söz, bu sözler halbuki bizim maalesef Subhanallah bu zamanlarda, bu modern zamanlarda muasır Müslümanın zihninde sanki dinle hiç alakası olmayan şeyler. Gibi. Kin, nefret, düşmanlık nedir bunlar ya? İşte bunlar İbrahim'in milleti olan Hanifliğin özüdür. Bir tek olarak Allah'a ibadet etmek onun dışında kendisine ibadet edilen şeyleri reddetmek onlara onlara ve onlara ibadet eden şeylere de düşmanlık beslemek. Onlara kim beslemek? Onlardan nefret etmek. İşte İbrahim milleti olan haniflik budur. Diyor ki şeyh rahimehullah, "Enel <gülüyor> hanifiyet <gülüyor> millet İbrahim. İbrahim'in milleti olan haniflik en Allaha vahdehu. Bir tek olarak Allah'a ibadet etmektir. Tek başına Allah'a ibadet etmektir. İbadeti sadece Allah'a yapmaktır. Muhlisen <gülüyor> lehuddin dini ona halis kılarak ibadeti ona halis kılarak hiç kimseyi hiçbir niyeti, hiçbir düşünceyi bu ibadetin içine katmayalım. İnşallah bu cümle tavuk burada tevakkuf edelim, duralım. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden Burisayla işaret etmeye devam edelim. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve